sadakallahul Alazim, Ve bellagena rasuluhun nebiyyül haşimiyül kerim Ya ilahena ve ilahel alemin Her halükarda tevfikatü subhaniyyeni bizlere yâr eyle Nefsin, şeytanın ve şeytan hesabına çalışanların şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyav eyle Amin. Bu hormati seyyidin mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, sırasıyla takip ettiğimiz mevzu veya mevzular risalete dairdir. Bütün peygamberlerin peygamberliklerini anlatma, umumunu Burada dile getirme imkanı olmasa bile Bütün peygamberleri bize anlatan Bütün kitapları bize anlatan Allah'ı bize anlatan Celle Celaluhu, Peygamberler peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmakla Anlamakla Hepsini anlatmış Ve hepsini anlamış olacağız Onun nübüveti sübut bulursa Haber verdiği her şeyin doğruluğuna Haliyle inanmış oluruz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 Doğru olma hususunu arz etmeye başladım. Meseleyi size fikir verebilecek seviyeye getirmeden Zaman bittiği, vakit bittiği için ben de mevzu bitirdim. Bıraktığımız yerden başlarım demiştim. Misallerle meseleyi tavzih ederek bıraktığımız yerden başlayalım. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Düşmanları tarafından, dostları tarafından, hadiseler, vaki tarafından Doğruluğunun kabul edilmesi, izan edilmesi, tasdik edilmesi hususunu arz ediyordu Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan Zümer Suresi'nde وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Burada aleyhisselatu vesselam bir ahdi anlayışla anlatılmış olsa bile altında bütün peygamberler anlatılmaktadır. Her peygamber doğru haber getirmiştir. Doğruluğun dellalı olmuştur. Getirdiği haberleri söylerken doğruluktan zerre kadar ayrılmamıştır. Her peygamber hayatıyla doğruya tercüman olmuştur. Doğruyu dile getirmiştir. Hayatı doğrunun abidesidir, doğruluğun abidesidir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nasıl böyledir? Bütün peygamberler de böyledir. Ve peygamberlerden sonra her peygambere tabi olan, hususile Efendiler Efendisi'ne tabi olan, Eshab adıyla yad edilen, şöhret-şi'ar, o mümtaz cemaat, onlar da doğrudur. O doğru gelen habere ittiva etmiş, o doğruyu tasdik etmişlerdir. Binaenaleyh Kur'an-ı Muhyüsü'l-Beyan bu tek ayet içinde, Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru haber getirdiğini, bütün peygamberlerin verdikleri haberin doğru olduğunu, doğru haber veren kimselerin hepsinin sıddık olduklarını ve bu sıddık cemaatı tasdik eden hepsinin sahabesinin de sıddık olduğunu ifade ettikten sonra اُولَٰئِكَ هُمُ Kur'an'dan bir hakkın istifade edecekler. Kainatta devridaim halinde dönüp duran hadiseleri bir hakkın kavrayacak, istifade edecekler. Allah'ın himayesine girecek, üste çıkacaklar. Allah'ın tevfikine, tevfika hareket ederek muvaffak olacaklar bu zümredir diyor. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ İttika edenler ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهُ lil <gülüyor> لِلْمُتَّقِينَ anlatılan Kur'an-ı Muçzul Beyan, şanı çok gücü olan şu kitaptır. Ve ondan istifade edecek olanlar da müttakilerdir. İşte bu zümre müttakilerdir ister Allah'tan haber getirenler olsun isterse Allah'tan getirilen habere gayben iman edenler olsun işte bunlar müttakilerdir Kur'an-ı Kerim'den istifade edecekler de bunlardır öyleyse kim gönlünden Resulullah'ın getirdiğini tasdik ediyorsa sallallahu aleyhi ve sellem, bütün Peygamberani İzam'ın getirdiklerine harfiyen bağlanıyorsa, gönül veriyorsa müttaki zümresine dahil olmuş olur Kur'an'dan istifade etmiş olur Teberrken sadece mefhumunu arz etmeye çalıştım. Ayet-i kerime aleyhissalatü vesselamın sıdık sıfatına da baktığı için bu noktayı nazardan el aldı. Hudbede arz etmiştim fazilet odur ki düşman dahi onu tasdik etsin. Düşmanların faziletimi tasdik ediyor diye nice böbürlenen kimseler vardır. Evinde hanımına, çocuklarına Yakınlarına, düşmanlarının, hasımlarının kendine ait fazileti dile getirdiğini söyleyen nice mütekebbir, mağrur kimseler vardır. Bu türlü anlatma peygamberde gurur hasıl etmez çünkü gurur peygamberin semti nübüvvetine sokulamaz. O peygamberliği bir vazife olarak anlatır. Nasıl Allah'ı anlatma mecburiyetinde, öyle de kendi peygamberliğini anlatma mecburiyetindedir. Nasıl Allah'ın varlığına ve birliğine dair deliller ikame etme mecburiyetindedir, öyle de kendi peygamberliğini anlatma mevzuunda deliller getirip ikame etme mecburiyetindedir. Nasıl Allah'a bağlıdır, öyle de kendi şahsında peygamberliğine bağlıdır. Nasıl Allah'a iman onun içinde bizim için de bir rükündür. Öyle de kendisine kendi peygamberliğine inanmak da onun içinde bizim için de bir rükündür. Onun içindir ki o vadide söylenen her söz peygamberin gururu adına bir şey değil de sadece davasını ikame etme mevzunda belki gönlüne bir inşirah verecektir. Vazifesini yapma şevki yaptığına dair şevk hasıl olacaktır içinde. Cenab-ı Hak bize de bu mevzuda bir hakkın vazife yapma lütfunu lütfeylesin vazife yapmaya muvaffak kılsın düşman peygamberin doğruluğunu sadakatını tasdik ediyor biz bugün böyle bir cemaata muhtacız öyle bir cemaat olacak ki Avrupası da Asya'sı da baktığı zaman o cemaat örnek ideal bir cemaat kabul edecek onun hayat tarzını Hayat düsturlarını benimseyecek, onun hayat tarzı, hayat düsturlarını yaşamaya çalışacaktır. Cemaat mukallit olmada devam ettiği müddetçe, cemaat daima batının ve doğunun ortasında ezikliğini sürdürdüğü müddetçe bu cemaat örnek olamayacaktır. İdeal bir cemaat olamadığından örnek olarak ele alınmayacak, düsturları, prensipleri de yaşanmayacaktır. Şarkında, da yüz karası bir cemaat olarak yaşamaya mahkum olacaktır. Müslümanlık laf değildir. Müslümanlık hareketlerinizle, davranışlarınızla, kafirin de, müminin de, Allah'ın da, meleğin de, semeğin de sizi kabul ettiği bir cemaat iseniz işte Müslümanlık odur. O zaman Allah Celle Celaluhu kainattaki bütün varlıkları emrinize müsahhar edecek, ve sizi her şeyin üstüne çıkaracak yüzüstü düşmeyeceksiniz. Düştüğünüz yerde dahi ellerinizin üzerine, ayaklarınızın üzerine düşeceksiniz. Ezilmeyeceksiniz. Hezimet görmeyeceksiniz. Allah'ın cemaati olarak aziz yaşayacaksınız. Bu Kur'an'ın fermanıdır. Allah sizinle beraber olursa Allah izzetinden size izzet bahşederse artık sizi zelil kılacak bir cemaat yoktur sizi zelil kılacak bir millet sizi zelil kılacak bir hadise yoktur biz davranışlarıyla düşmanları tarafından kabul edilebilecek hale gelinceye kadar zilletimiz devam edecektir bunu istemiyorum temenni etmiyorum ama cemaat bunu istemedi, ısrar ederse bu devam edecektir. Aleyhisselatü vesselamın sıdkına, sadakatine mümtaz şahsiyetine dair düşmanları tarafından söylenmiş binlerce söz vardır. Ebu Cehil'den bu asrın müsteşriklerine kadar onun fazileti mevzuunda destanlar yazılmıştır. Dostları tarafından yığın yığın onun metine senasına dair kitaplar tedvin edilmiştir. Daha 20. asrın dudağında Bismarck onun büyüklüğü karşısında dize gelmiş. Kemal-i Mahabet'le senin huzurunda eğiliyorum. Ya Muhammed demiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onun inkar edilmez faziletinin doğruluğunun mümtaz şahsiyetinin ifadesidir. Allah bizi o mümtaz şahsiyete bağışlasın. O'nun sıdkından, sadakatından, bizlere de bir nebze lütfeylesin. Hz. Ali, Tirmid'deki bir hadisi şerifle bize şunu naklediyor. Resul ü Ekrem aleyhissalâtu küfrün ve cehaletin babası manasına Ebu Cehil karşılaştığı zaman, onu Hakk'a hakikata davet etti, o Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem Biz senin doğruluğun hakkında şüphe içinde değiliz Senin doğru bir insan olduğunu tekzip etmiyoruz Senin getirdiğin şeyi inkar ediyoruz Yani Kelamullahi inkar ediyoruz Tek Allah'tan bahsetmeni inkar ediyoruz Kimse şu betfada Kimse şu Mekke'nin göbeğinde Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam hilafi vakı beyanda bulunuyor diyemez. Kimse sana kizb isnadında bulunamaz. Sıtkın dışında kimse sana bir şey isnad edemez. Biz senin getirdiğin şeyi tekzip ediyoruz. Fe la Kur'an'da bunu tasdik ediyor. Habibi Ziya onlar sana yalan söyletin demiyorlar. Deyemezler. Doğduğun andan beri sen sadakatin abidesisin. Fakat onlar senin getirdiğin esasatı alışa geldikleri bozuk düzen, dejener olmuş sisteme muhalif bulduklarından tekzip ediyorlar. Kur'an'ın taze düsturlarını, hayat bahş olan prensiplerini alışa geldikleri dejenerasyona muhalif bulduklarından tekzip ediyorlar. Bugün de Allah Resulü'nün prensipleriyle bir cemaat ortaya çıkıverse aynen sahabinin yaşadığı hayatı getiriverse göreceksiniz camiye gelen cemaat ona karşı çıkacaktır o gün Kabe'yi tevaf edenler o gün Allah deyip el kaldıranlar, Resulullah'ın karşısına nasıl çıktılar, nasıl onun getirdiği esasatı teksip ettiler, bugün de aynı köhne, aynı fersude, bozulmuş dejenere olmuş fikirlerle, Kur'an'ın terü taze, hayat bahş olan prensiplerine, aynı cemaat, aynı bozuk düzen anlayış içinde karşı çıkacaktır. Tarih tekerürden ibarettir. Beşer ibret almadığı müddetçe de tekerrür edip gidecektir. 14 asır evvel orada cereyan eden hadiseler, bu asrın o asrı nispeten biraz daha ilmileşmiş firavunlarıyla, o firavunlar vasıtasıyla yine piyesser halinde, bilmem neler halinde perdeye aksettirilmekte, cemaatin enzarına arz edilmektedir. Oynanan oyunlar hep aynıdır. Sadece figürler değişmiştir. Sadece rol oynayan kimseler değişmiştir ortada, adları değişmiştir, fikir aynıdır, oynatan zihniyet aynıdır, karşısında oynanan oyunlar aynıdır ve karşısında oyun oynadıkları büyük hakikatta aynı büyük hakikattır. Allah bizi hakikata hadim ve bu hizmette kaim ve daim eylesin. Allah bizi dalalete düşüp hakikatin karşısına çıkmadan masum ve mahfuz buyursun. Buhari, Müslim ittifakla Buhari Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir şeye hadis ricali mütevâtir nazarıyla bakar. Vaka iki hadisçinin naklettikleri bir hadiste ittifak etmeleri onu hadis ıstılahına göre mütevâtir yapmaz ama fakat hadis ricali Buhari gibi başlı başına bir müktedabih, Müslim gibi başlı başına bir örnek insan. hadiste yedi tuğla sahibi bir insan, aynı hadiste, aynı lafızlarda ittifak etmelerini artık bunun içine yalan giremez demiş, mütevatir kabul etmişlerdir. Her ikisinin bize naklettiği Ebu Süfyan İbni Harbin, Heraklius'un huzurunda bir istintaka ait, bir meseleyi anlatmada ittifak ederler. Ebu Süfyan, ticaretle Şam'a gittiğinde Allah Resulü da etrafa, içteki meseleleri az çok halletmiş, bütün cemaata hak ve hakikatı tebliğ etmiş, artık ricali devlete tebliğ etme sırası gelmiş, onun için çevresindeki kabile reislerinden alarak, ta belde reislerine, ta devlet reislerine kadar Name-i gönderiyor, onları irşad ediyor, Allah'a davet ediyordu. Bu cümleden olarak Dihyetül Kelbi radıyallahu anh hazretlerini de Hireklüs'e göndermişti. Hireklüs, o gün Antakya, Suriye, Lazkiye civarında kendi ordularını teftiş etmek üzere geldiğini fırsat bilerek bir irşad namesi de ona göndermişti. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem İlahı rakl azim-i rum diye başlayan meşhur namesi o devirde yazılmış hattıyla bugün pek çok kimsede mahfuzdur resimleri vardır bu namenin. Dehriyeyi dinleyen Iraklıyus Roma imparatoru, Doğu Roma imparatoru ticaret için oraya gelen kimseleri huzuruna çağırır. Onlar içinde meşhur Medine'nin eşrafından Allah Resulü'nün kayınpederi, fakat o güne kadar Allah Resuluna karşı içi, ibirarla, kinle, nefretle dolu Ebu Süfyan orada bulunmakta ve onların önündedir. Hireklüüs Ebu Süfyan'ı huzuruna çağırır, ona bir kısım sorular tevcih eder. Bu soruların meselemizle sadece münasebeti olanı arz edeceğim. Ona ittiba olmaktadır, İtiba edenler ayrılıp gitmeleri var mıdır, yok mudur, bunu sorar. Fakir mi ittiba eder, zengin mi ittiba eder? Sülalesinde hükümdar var mıdır, yok mudur bunları sorar ve bir de ona hayatında yalan söylemiş midir sorusunu tevcih eder. Ebu Süfyan belki yalan söylemiştir derdi, düşünürdü. Fakat arkasında Mekkeli kendisiyle beraber bulunan o tacirler bu iftirayı Mekke'de yüzüne uğrayacakları endişesiyle böyle bir yalanı söylemeye cüret edemez, cesaret edemez. İraklus dinledikten sonra bütün onun sözlerini, sorduğu sorulara cevapları dinledikten sonra der ki eğer dediğin şeyler doğru ise ben Allah'a yemin ediyorum ki senin bahsettiğin o zat benim ayaklarımın bulunduğu şu yeri en yakın zamanda alacaktır. Neden muhteşem hükümler ve anlatır hepsini anlattıktan sonra sıdık meselesine gelir. Ben dedim ki: "Hal kuntum tattahimuna bil kizbi qabla an ma Bu dediği şeyi demeden evvel hiç yalan isnat edildi mi kendisine? Biri çıkıp da "Muhammed şu mevzuda hilafi vakı beyanda bulundu." dedi mi acaba? Çocukluğundan ta 40 yaşına gelinceye kadar Hayatında bir lahza dahi Mekkelinin gözünden kaçmamış. Bu güneş insan, bu kamer insan, bu mümtaz şahsiyet hiçbir vaziyeti gizli değildi. Hiçbir vaziyeti kapalı değildi. Hayatında hilafi vakı beyanda bulunuldu mu bunun? Hilafi vakı beyanda bulunduğuna dair bir ifade var mıdır Mekkeliler arasında? Fezaamta en la. Sen dedin ki hayır hayatında Hlafi vakit tek beyanı yoktur Farraf du en nehu lekullemmez feek gibi Allahallah it Teala Ben o zaman bildim ki 40 yaşına kadar insanları aldatma mevzunda yalan söylemeyen bir insan 40 yaşından sonra Dünya kendisini terk etmeye başladıktan sonra, ikbali idbara döndükten sonra insanları bırakıp da Allah'a karşı yalan söylemeye cesaret edemez. Bu da mantığın ifadesidir. Ondan anladım ki o peygamberdir. Ondan anladım ki o sıdk abidesi, sadakat abidesi benim ayaklarımın bulunduğu bu yeri alacaktır, hakim olacaktır. Buhari'nin hemen başında ve Müslim'de Ebu Süfyan ile Müslüman olduktan sonra bu vaka emsali çeşitli şeylerle beraber bize nakledilmektedir. Düşman Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sadakatini kabul ediyor. Allah Celle Celaluhu bütün nüfus emmare ile beraber nefsi emmaremize de kabul ettirsin, kabule müyesser kılsın. Meseleyi çok uzatmamak için, bu hususta ikinci bir vaka arz edip bitireceğim. Taberani ve i̇bn Asakir Hazreti Muaviye, biraz evvel bahsettiğim zatın oğlu, tarikiyle bize şunu naklediyorlardı. Babamla Badiye'ye gidiyorduk. Babam, annem Hint meşhur, o büyük kadın küfürde nasıl büyük İslamiyete girdikten sonra da yermukta Müslümanların gayretini gayreti diniyelerini tahrik etmede öylesine büyük. Bütün kabiliyet ve istidadını İslam'ın ilahasına, İslam'ın yükselmesine sarf etmekte de, de öyle büyük. Resul-ü Ekrem'i arş-ı azamdan aşağıya indirmek, Kur'an-ı Müciz'ül beyanı aştan aşağıya indirip beşer kelamı yapmak, haşa ona kizb isnadında bulunmak mevzuunda nasıl ileri, nasıl atılgan, nasıl cesur bir kadınsa İslam'a girdikten sonra Allah Resulü'nün terbiyesiyle İslam'a hizmet mevzunda öylesine cesur, öylesine atılgan ve öylesine zinde bir kadın. İşte bu kadın ve yine Allah Resulü'nün baş düşmanı babam ve ben bir bineğin üzerinde, merkebin üzerinde gidiyorduk. resul Ekrem'in sesi arkadan duyulunca ''Babam beni merkepten indirdi. İrkab ya Muhammed'' dedi, din. Allah Resulü merkebin üzerine biner binmez fırsatı değerlendirdi. Onlara ''Ya Ebu ve anneme döndü, ey Hint bint-i dedi. ''Vallahi letemutun, thumme thumma thumme leyudhalennel muhsinul cenne, vel musi'un Van, Aqulukum bıhkin. Vınnakum la awul man unzir Sonra da bunları kendi ifadesi olarak söyledikten sonra Bismillahi r-Rahmani r-Rahim dedi. Hamim, Tanzilul Kitabı min Allahil Azizi Rahim. O sureden de birkaç ayet okuduktan sonra Babam sözünü bitirdin mi dedi. Bitirdim dedi. Allah Resulü bindiği şeyden aşağıya indi. ''Anam bütün hışmıyla, bütün afetliğiyle babamın yakasına yapıştı, bu sihirbazı ne diye bindirdin bu merkebe, bizlere bunları mı söyleyecekti?'' dedi. Allah Resulü söylediği şeylerde şunları demişti, ifade etmişti. ''Allah'a kasem ediyorum ki ikiniz de bütününüz de öleceksiniz ve sonra Allah sizleri ihya edecek, sonra ehli ihsan olan, Allah'ı görüyor gibi Allah'ın emirlerine ram olan, Allah'a kullukta bir andur olmayan kimseler Allah'ın rızasının, rıdvanının bağ ve bahçe halinde tezahürü olan cennete girecekler. Ehli isiat olan, kötülükten ayrılmayan, Allah'ı görmüyor gibi, bilmiyor gibi davranan, laubali olanlar, onlar da Allah'ın gazabının alevler halinde tezahürü olan cehenneme girecekler. Ben size şurada doğruyu söylüyorum. Ve ilk inzar edilenlerden bulunuyorsunuz, kötü yolun encamından ilk korkutulanlardan bulunuyorsunuz, ondan sonra da Allah'ın kitabından hamim dedi bir kısım ayetler okudu. Anam hışımlandı, babamın yakasından tuttu, bu sihirbazı ne diye konuşturdun, bunun için mi çocuğu merkepten indirdin dedi. Babam bütün celadetiyle ''Vallahi mâ huve bizahirin velâ kezzab'' dedi. Allah'a yemin ediyorum ki o ne sihirbazdır ne de hilaf-i vaki beyanda bulunan bir insandır. O doğrunun, doğruluğun ta kendisi ve doğru ifade onun sözüdür diyordu. Bunu da bize o günün Allah Resulü'nün düşmanı Ebu Süfyan ailesi, Hint ailesi, Muaviye ailesi naklediyor. Fazilet odur ki düşman dahi onu tasdik etsin Bunlar yin yın kitaplarla y yin insanların ifadesinde yin yin kalemlerle tespit edilen şeylerdir tarihte Resul Ekrem Aleyhisselatuü Vesselam'a ait vakaların ince elekten el elenerek çok güzel kritiği yapılarak tespit edildiği gibi hiçbir vaka tespit edilememiştir her vak'a mışlı muşlu tespit edilmiştir. Her vak'anın içinde az çok yalan vardır. Ama Allah Resuluna ait vak'aları tespit eden, yazan, çizen kimseler hakkında daha sonra gelen ve kendi asırlarındaki kimseler tarafından onlara şayet bir yalan isnat edilmiş de hilafi vaki bir beyanları, bir durumları olmuşsa onların sözleri kör çöp gibi arkaya atılmış ve iltifat edilmemiştir. İslam'da her vakanın böyle inceden ince kritiği ve tespiti vardır. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın dostları onun sıdkına, sadakatına Allah'tan getirip kendilerine tebliğ ettiği şeylere harfiyen inanmışlardı. Hiç birisinin zerre kadar şüphesi yoktu. Bir sahabinin onun getirdiği hususlar hakkında zerre kadar şüphesi olsaydı o hususları ikame etme mevzuunda hırzıcan etmezdi. Canını o yola koymazdı, malından vazgeçmezdi. Hanımını, anasını, babasını terk etmezdi. evladı ı bırakıp hicret etmezdi. Dünyada çeşit çeşit meşakkate, çeşit çeşit bela ve musibete maruz kalmaya rızadide olmazdı. Dünyayı terk edip ahirete müteveccüh olan bu cemaat, Resul Ekrem aleyhisselatu vesselamın doğruluğuna harfiyen inanmışlardı. Miraç mevzuunda, Hz. Ebubekir'i belki idlal ederiz diye karşısına çıkan bir kısım gözü dönmüşler, şimdi de dostun, peygamber diye tanıdığın kimse sana, bu gece buradan kalkıp Kutsi Şerif'e gittiğini söyleyecektir, buna da inanacak mısın? Şu bir aylık mesafeyi bir gecede ettiğine inanacak mısın? Eğer bunu o söylediyse inanırım. Ben bunun ötesinde onun daha büyük şeylerine inanıyorum. Her sabah akşam göklerin verasından haber aldığını bana söylüyor. Ben onlara inanıyorum. Bu çok basit bir şey. Kutsi Şerif'e gelip gitmesi çok basit şey diyecek kadar onun doğruluğunu tasdik eden bir cemaat vardı. Hafız Ebu'l-Hasan Trabulusi Hazreti Ayşe'den naklen bize şunu naklediyor. İslam'ın ilk intişar ettiği devirde, yığın yığın çilekeş Müslümanlar vardır. Her gün binlerce bela ve musibetin başlarına geldiği musibetse de Müslümanlar vardır. O bir avuç Müslümanlara karşı nazarlar nefretle dönmekte, bıçaklar, kılıçlar kinle bilenmekte ve onlar gecenin karanlığında, gündüzün aydınlığında adım adım takip edilmektedir. Ölümü göz önüne almayan bir insan, ben Allah'ın Resulü'na inandım demeye cesaret edememektedir. Allah diyebilmek için, la ilahe illallah diyebilmek için tepene inen birkaç tane yumruğu göz önünü almadan bunu demeye cesaret edememektedir. İşte o devirde çilekeş buna rağmen alabildiğine metin, alabildiğine sabırlı bir cemaat vardır. Hazreti Ebu Bekir şüphesiz bunların başında gelir. Bu raviye-i hadis olan Hz. Ayşe'nin babasıdır. Çocukluğuna rağmen o günkü vakaları o çocuk dimağını almış, tespit etmiş, değerlendirmiş, sonra bizlere naklediyor. Babam, Allah'ın Resuluna inandığı eyyamda kendi sadık fedakar arkadaşlarıyla beraber Kabe'nin köşelerinde durur Allah'ı ilan ederlerdi. Allah Resulü onlara temkinli ve tedbirli olun. Daima itiyata uygun olarak hareket etmek muafıktır tavsiyesinde bulunurdu. Fakat bir kere imandan hızını alan o cemaati kimsenin durdurmaya eli yetmezdi. Onları durdurma imkanı yoktu. Kabe'nin her köşesinde bir bilal adeta hepsi Allahu Ekber, Allahu Ekber diyordu. Ezan senelerce sonra teşrih edilecek, meşru kılınacaktır. Ama o gün, Kabe'nin her köşesinde bir müezzin, bir imam vardı, Allah'ın büyüklüğünü, büyük Allah'tır sözüyle ilan ediyorlardı. Bunların içinde Ebubekir Bekir de vardı, bunlar müsamaha ile karşılanmıyorlardı. Nasıl bugün pek çok kimseler Allah demeyi cürüm sayıyor. Hatta kanunların elestikiyetinden istifade ederek Allah diyenleri hapse tıktırmak istiyor. Allah'tan bahseden kitapları mahkum ve müsadere etmek istiyor. O günde bu işler kanunsuz, zorbaların elinde yobazlık ifadesi olarak yapılıyordu. Tarih tekerrürden ibaret, aynı yobazlık, af buyurun bu asırda bilmem neyin ve nelerin himayesinde bütün şenaat ve denaetiyle devam ve cereyan etmektedir. Herkesin üzerine yığın dinin insanlar çullanıyor. Tekme tokat Müslümanlar ayaklar altında, kanlar içinde komaya giriyor. Ve sonra yakınları tarafından, müşrik ve müşrike yakınları tarafından kaldırılıp evlerine götürülüyor. Kimisi ölüyor, gözlerini hayata kapıyor, gidiyor. Kimisi günlerce yatakta yattıktan sonra kalkıyor, yine Resulullah'ın huzuruna gidiyor, yine bağlılık arz ediyordu. İşte yine böyle bir gün. Hz. Ebu Bekir tekme tokat Mekke'de, Mekke'nin bir köşesinde yere yıkıldı. Ütbe bütün hışmıyla, bütün küfrüyle, ayaklarının altına kalktığı o çivili ayakkablarıyla Hz. Ebubekir'in Bekir'in üstüne çıktı, burnuna tekme vurdu, alnına tekme vurdu, çenesine tekme vurdu. Kanlar içinde Hz. Ebu Bekir kendinden geçti. Herkes dağılıp gitmişti. O bütün hüsmiyle, bütün kiniyle, nefretiyle Hazreti Abu Bekir'i çiğniyordu. Ben u oğulları biraz sonra koştular, Ebubekiri Bekir'i aldılar, anasının evine, Ümür Hayri'nin evine götürdüler. O 24 saat gözlerini açmadı. 24 saat, şimdiki manasıyla komada kaldı. Yanına girip çıkıyorlar, anasını teselli etmeye çalışıyorlar, Ebubekir Bekir gözlerini açmıyordu. Nihayet, ertesi gün akşama doğru mosmor olmuş göz kapaklarını açtı, göz kapaklarını açarken, dudakları da hareket ediyordu. Göz kapaklarının açılışı hareket eden dudakların arasından şu sözler dökülüyordu. ''Ey ne Resulullah! resul Ekrem nerededir?'' diyordu. Onun kendi en büyük belaya, en büyük musibete maruz kaldığı anda dahi Resul-i Ekrem'i düşünmesi karşısında yakınları levmederek yanından ayrıldılar. İthal-i Lisanda bulundular. Şu dakikada dahi başına bu belaları getiren adamı düşünüyorsun dediler. Ve anasına evladına sen bak dedi yanından ayrıldılar. Ama Ebu Bekir'i durdurmaya, teskin etmeye, onu huzura irca etme imkan yoktu. O konuşuyor fakat sadece ey ne Resulullah diye konuşuyordu. Resulullah nerede diyordu? Anası yalvarıyor, yakarıyor, Evladım, istirahat et bir parça, kendine gel bir parça, Resulullah'ın huzuruna seni götüreceğim, diyor. Teskin edemediğini, edemeyeceğini görünce, Ümmü Cemil'e gitti. Ümmü Cemil'i çağırdılar. O Müslümanların nerede saklandıklarını, nerede gizli gizli Allah dediklerini, nerede gizli gizli Kur'an okuduklarını, nereden mukaddes kitapta gizli gizli Allah'tan bahsettiklerini, resmi gayri resmi, küfür şebekesinin, küfür hafiyesinin gözünden kaçtıklarını, nerede saklandıklarını Ümmü Cemil biliyordu. Duruma bakarsanız, cihanın şarkında garbında aynı şenaatler bütün denatiyle icra edilmektedir. Ümmü Cemil, Bekir'in yanına geldi. Onunla gizli gizli konuşmak, Resul-i Ekrem Vesselam'ı ele vermemeye çalışıyordu. Gizli gizli konuşarak ele vermemeye çalışıyordu. Anasından Ebubekir'in Bekir'in anası Ümmül Hayr'den kuşkulanıyordu. Belki gider Resulullah'ın yerine haber verir. Belki Resulullah'a bir fenalık yapar diyordu, gizli gizli konuşuyordu. Ebubekir Bekir ona itminan verdi. Anasından zarar gelmeyeceği hususunda ikna etti onu resul Ekrem'in i̇bn Erkam'ın evinde olduğunu söylediler. Ebu Bekir yerinde duramıyordu. Beni bir an evvel onun huzuruna götürün. Kollarıma girin, sürükleye sürükleye götürün. Toz toprak içinde sürükleye sürükleye götürün diyordu. Geceyi zor ettiler. Ortalığı karanlık bastı. O güne mahsus olmak üzere karanlık şehir tamamen karanlıklar içinde kaldı. Resul-i Ekrem Vesselam'ın yaktığı, aydınlatmak istediği bütün şuaların, bütün müşulelerin söndürülmeye çalışıldığı o devirde, o karanlık şehirde herkes gece evine kapanınca Hz. Ebubekir kollarına giren iki insanla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna götürüldü. Ne ayakta duracak ne de oturabilecek hali yoktu. Yediği darbelerden bitap ve bitkin, ama huzuru Resulullah'a gittiği an onun mübarek üzerine attı kendisini, üzerine abandı, önüne gelen tarafı öpüyor ve Allah'a hamdü sena ediyordu. Allah'a çok şükür seni hayatta buldum ya Resulallah, çok şükür ki kafirlerin şerri sana ilişmemiş, çok şükür ki sana bir zarar irası edememişler diyor. diyordu. Neydi acaba annenin, babanın, evladın, kızın üstünde onları Resulullah'a bağlayan şey? Onun her gün sabah akşam Allah'tan aldığı, doğru olarak aldığı, doğru olarak etrafına tebliğ ettiği ve kendisini sıddık olarak onlara kabul ettirdiği nübüvveti, peygamberliği, sıdkı ve sadakati. Verdiği haberlerin doğruluğuna inanmışlardı. O bir saadeti ebediyenin müjdecisiydi. Ebedi bir saadetten haber veriyor, o saadeti onları mazhar edecek yolu gösteriyordu. Allah'a ulaştıracak yolun anahtarları Resulullah'ın elindeydi o o yolda kapılar açacak o yolu tenvir edecek o yolda ışık tutacak onlar da o yolda yürüyecek Allah'a ulaşacak Allah'ın rızasına Allah'ın cennetine varacak vasıl olacaklardı İşte bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ruhu canlarıyla bağlı bulunuyor ve hırzı can ediyorlardı İkinci vakayı bize Meşhur müsned sahibi Bezzar naklediyor Ravi hadis Mes'ud ibn-i Hiraş radıyallahu anh. Mekke'de Safa ve Merve'ye nazır Bir noktada bulunuyordum Elleri boynuna bağlanmış Tekme tokat götürülen bir delikanlı gördüm o gün Daha Bıyıkları henüz terlemek üzere olan bu delikanlıya niçin bu eza cefa yapılıyordu? Maneviyatı çok sağlamdı. En ufak sarsıklık alameti görmek mümkün değildi. Dipdirip alabildiğine zinde yürüyordu. Hışın mı hışın bir kadın tekme tokat vuruyor ve ediyordu kendisine. Ben o gün daha bu meseleleri anlayacak durumda değildim, yanımdakilerine sordum. Bu delikanlı kimdir? O Talha İbn Beydullah dediler. Mekke'de sana gelmesin, bana gelsin diye kolunu, bacağını kalkan yapan adamdı bu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Uhud vakasında Talha'nın yardımına koşun deyip onun yardımına sahabeyi koşturduğu büyük insan. Aşere-i hasbi fedakar, ferağa sahibi bu büyük insan. O gün 17-18 yaşında iman etmişti. Kavmi kabilesi ellerini bağlamış, Safa Merve arasında hacıyı koşturur gibi koşturur, ona tekme tokat atarlardı. Bu arkasından hışım savuran kadın da Usbe binti Hatrami anasıydı. Anası küfür ediyor, tekme atıyordu ona. Ama onun gözünde anasını görüyordu, ne babasını görüyordu, ne Ubeydullah'ı görüyordu, ne de İbadullah'ı görüyordu. O Muhammed'ün Abduhu ve Resûlühü'yü görmüştü. Onu görmüş, ona bağlanmıştı. Bütün ruhu canıyla bağlanmıştı. Tekmeleri de duymuyordu. Küfürleri de kulağı duymuyordu. Bütün bu başına gelenler karşısında Resul ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dost sadakatına inanmış. Dimdik her şeye katlanıyordu. Onların çilesi Mekke'de bitmedi. Çilesi hicret ettikleri ilk yerde devam etti, çileleri Medine-i devam etti, çileleri Hendek'te, Uhud'da, Ahzap'ta devam etti. Çileleri daha sonra başlarına gelen musibetlerde devam etti ve çileleri yine elikanlı gözü dönmüş, sözde hak hakikat adına iş yapan bir insan tarafından bir yerde, kadren, mazlumen öldürüldükleri yerde dahi devam etti. Dünyaya geldiler, Yunus'un diliyle hep ağladılar, gülmediler. Hep ıstırap çektiler, saadet yüzü görmediler. Saadetlerini paket paket Allah ahirete gönderdi. Orada açacak, orada onları mesud edecekti. Dünyada da onlar bedbaht talihsiz değildi. Gönülleri cennet asa bir hayat içinde yüzüyordu. Allah'a imanın verdiği zevk ve şevki derinlemesine ruhlarında yaşıyor, saadet duyuyorlardı. Dünyanın bütün alem ve meşakkatine seve seve göğüs geriyor ve katlanıyorlar. Duymuyor ve görmüyorlar. Yoksa imkanı mı var? İnsanın kolu kopsun, bacağı yarılsın, yüzü başı yarılsın da bunları duymasın. İmkanı mı var günlerce aç susuz kalsın, önce mezut bir hayat yaşasın, asil soylu bir hayat yaşasın da sonra en rezil, en zelil insanlara has hayatın ötesinde en kötü, en deni bir hayatı yaşamaya mahkum edilsinler de buna dayansınlar, buna katlansınlar. Eğer resul Ekrem'in verdiği haberin doğruluğuna sıdkına inanmış olmasalardı, onlar o günün musibetinin sadece bir saatliğine dahi dayanamazlardı. Biz dayanamadığımız gibi onlar da dayanamazlardı. Dayanıyorlardı, resul Ekrem'in verdiği haberlerin sıdkına inanıyorlardı. Saadetin, felaketin ötesinde olduğuna inanıyorlardı. Maddi, manevi bütün muvaffakiyetin, mahrumiyetin verasında olduğuna inanıyorlardı. Dünyayı ve mafihayı merdiven merdiven ayakların altına koymak suretiyle cennete çıkılacağına inanıyorlardı.